Arkası Boş Beşik Birinci Bölüm Yazan ve Yöneten Mehmet Kösoğlu Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Göl. Baharda ekinler çabuk güvenir toroslarda. Haziran dedin mi, Kıyı kesiminin insanı öbek öbek, Toros yaylalarını tutar. Ve toros yaylalarının yörükleri, Yeni yeni otlaklar, Yeni yeni subaçları ara durur. Çadırlar toplanır, Güzeller düşer yüklü develerin peşine, Yürü hayürü, yürü hayürü. Ha Elmalıdan gömmeye, Yürü hayürü, Gömbe'den Seki'ye, Seki'den Çiçek Dağı'na derler ki çok eski zamanlarda bir gün bu Yörük ovalarından biri gelip Gömbe yakınında Yanık Han göresine kondu. Muhtar duydun mu? Ne? Kuraba yörükleri obalarını yaylaya kurmuşlar. Bir sürü koyun keçi deve yayılmış. Az önce gelirken gördüm. E ne olmuş gelmişlerse? Sen yörük milletini bilmez misin? Oradan oraya göçer dururlar. E göçmesine göçerler de bunların hayvanı çok. Otlak kime yetecek? Bizim kendi köyümüzün hayvanı doğru dürüst karnını doyuramıyor zaten. Eee de susun be zırvalamayın. Allah'ın koca merası herkese yeter. Şimdi durup dururken gidip yörüklerle kavga mı tutuşalım yani? Hem zaten adı üstünde göçer bunlar. Bir zaman kadırlar, sonra başka yerlere giderler Ne ya hayvanlar söz anlamaz ki muhtar Ekindi bağdı bahçeydi girip ziyan verirler Ulen hayvanından başlatma cıbudremzi Diyelim ki yörükleri kovduk gittiler Peki bağdan bahçeden çıkanları kime satacağız Ne bakayım evet, evet, satacağız ya. Ya, Bizim geçimimiz bağımızda bahçemizde yetiştirdiklerimiz değil mi Kime satacağız bunları Buralardan gelip geçen konan yörüklere tabii ki Adamlar meramıza geldiği için dua edeceğimize Onları kovmaya kalkıyoruz Önümüz bayram üç beş kuruş para kazanalım susun ben. Zeliha zarar vermeden topla üzüm salkımlarını yere dökme abam sepetlere düzgünce koy ki satalım. Olur abam kime satacağız? Köylülerden duydum yaylaya yörükler gelmiş onlara satacağım. Alırlar mı? Almaz olurlar mı? Yörükler üzüme de bayılırlar. Kasabaya kadar götüreceğimizi onlara satarız. Fatime abam. Üzümleri satarsak bana da bayramlık alır mısın? Geçen bayramda da istemiştim ama alamamıştın. Canım kardeşim benim. alcam tabii. Şu üzümleri satayım. Sana bir entariyle bir ayakkabı alırım. Ay, yaşa abam benim. <gülüyor> Kolay gelsin hanımlar. Ne yapıyorsunuz? Sen misin Halil abi? Ne yapalım? Üzümler olmuş onları topluyoruz. Topladıktan sonra da Fadime abam yörüklere satacak Halil ağam. Sizde mi? Bugün bütün köylü onları konuşuyordu. Herkes bağından bahçesinden çıkanları... ...onlara satacağını söylüyordu. İyi ki geliyorlar. Sayelerinde üç beş kuruş kazanıyoruz. Kimimiz üzüm, kimimiz incir, buğday satıp... ...geçinip gidiyoruz. Yardım edeyim mi Fadime? Yok sağ ol Halil abi. Biz abla kardeş toplarız. Sen zaten babamız öldüğünden beri... ...bizlere yardım ediyorsun. Elin hep üzerimizde. Sen olmasan... Biz iki kız bu köy yerinde ne yapardık? Sen ve kardeşin bana babanızdan emanetsiniz mi? Hem insanlık ölmedi. Ne bir derdiniz olursa çekinmeden söyleyin bana. Hı, sağ ol ağabey. Üzümleri toplayınca haber ver de... ...birlikte götürelim yörüklere. Ha, sağ ol ama ben kendim götürürüm. Senin de bahçende toplanacak çok ağacın var. Sen bilirsin. Gene de yardım istersen... ...haberim olsun. Hı, olur. Hadi eyvallah. Güle güle. Güle güle. Aban be... ...şu Halil ağa da ne iyi adam değil mi? Evet... ...çok iyi adam... ...ne zaman başımız sıkışsa bize yardım eder... ...kışlık odunumuzu getirir... ...tarhanamızı, bulgurumuzu getirir... ...anası Elif teyze desen... ...her zaman gelir hatırımızı sorar... Allah ikisinden de razı olsun... ...sonra güçlü kuvvetli de... ...babamızın öldüğü sene bir Ayş Bekir vardı... ...içip içip de nasıl kapımıza dayanmıştı hatırlıyor musun? Halil ağam yetişmeseydi... ...kim bilir sana ne yapardı... Ah, biliyorum. Namusumu ona borçluyum. Bağırtıma koca köyde ondan başkası koşmamıştı. Halil Ağa Ayyaş Bekir'in elindeki tabancaya rağmen... ...hiç korkmadan ona bir yumruk vurmuştu. Ertesi günü Bekir utancından köyü terk etmişti. Evet. O günden sonra hiç kimse sahipsiziz diye bize yan gözle bile bakamaz oldu. Nasıl baksınlar ki? Herkes Halil ağanın himayesinde olduğumuzu biliyor. Eh. Ben senin yerinde olsam onunla evlenirdim be abam. Oh, kız yırtarım ağzını. Bu ne biçim söz öyle? Niye kızıyorsun abam? Hep bekar mı kalacaksın? Halil ağamdan iyisini mi bulacağım? Hem yakışıklı hem yiğit adam. O benden büyük bir kere. Hiç bile değil. Aranızda beş yaş var. O kadar ne ki? Ben onunla evlenemem. Neden ki? Bilmem. Bugüne kadar ona hep abi gözüyle baktım. Ama o bizim abimiz değil ki. Biliyorum kızım. Ya ben o gözle baktım diyorum. Peki sana evlenelim dese ne derdin? Bilmem. Hele bir desin, düşünürüm. <gülüyor> Neredeydin Halilim? Fadimelere uğradım ana. ...bir şeye ihtiyaçları var mı diye sorayım dedim. İyi yapmışsın o. Koca dünyada iki kız bir başlarına. Allah yardımcıları olsun. Ne yapıyorlardı? Kardeşiyle üzüm topluyordu. Yörüklere satacaklarmış. Allah kazançlarını artırsın. Yalnız başlarına gönderme yörüklere kızları. İçlerinde mertleri de var, kalleşleri de. Dedim ama Fadime sen yorulma ben tek giderim dedi. Halil'im... ...neden evlenmiyorsun şu kızla? Elimizde büyüdü sayılır. Hanımlığına hanım, güzelliğine güzel. Daha ne ararsın? Ben diyemem ana. Babası öldüğünden beri abilik ederim ona. Şimdi evlenelim dersem köylü ne der? Gözü varmış da onun için yardım edermiş demez mi? Sen köylünün ne dediğine bakma oğul. O her zaman konuşur. Sen gönlünün dediğine kulak ver. Eğer bu kız seni mesut edecekse, sana evlatlar verecekse evlen onunla. Bilmiyorum ana. Başından beri abilik ettim onlara. Şimdi gel karım ol diyemem. Zeliha. Ben eşeğe üzüm sepetlerini yükledim gidiyorum. Nereye abam? Yörük çadırlarına üzüm satmaya. Seninle gelin mi? Ben tek giderim. Sen akşama ekmek için un hazırla. Peki abam. ...bakalım menekşe... ...dee... <gülüyor> ...üzerinde yük var diye hiç sızlanma... ...üzümleri satarsak... ...sen de hakkını yem olarak alacaksın... ...biliyor musun... Görüklerde olmasa köylünün hali harap... ...hiç olmazsa bağından bahçesinden çıkanı onlara satıyor... İnşallah ben de üzümleri satarım... ...önümüz bayram... ...Zeliha'nın üstüne bir şeyler alırım... He? ...aa sus bağırma... ...geldik işte... Yürük çadırları gözüktü. Bunların da işi zor. Devamlı göçüp duruyorlar. Belli bir yurtları yok zavallıların. <gülüyor> Aman. Bu ne büyük köpek böyle. Hoşt. Hoşt diyorum sana. Defol. Hoşt diyorum. Hoşt. Bu yürüklerin köpekleri de çok saldırgan oluyor. <gülüyor> ah, anneciğim. Bu hayvan parçalayacakları. İmdat. Ah, kimse yok. Tutun şu <gülüyor> ...defol, defol, defol! Comor! Buraya <gülüyor> gel diyor. <gülüyor> tamam, tamam korkma kızım. Bir daha saldırmaz sana. Ay, neredeyse parçalayacaktı beni. Sağ ol teyze, çok korktum. Gel kızım, gel. Çadırımıza konuk ol, sana bir ayran vere. Ah, sağ ol ona. Gel Menekşe, korkma. Köpek artık bize hiçbir şey yapamaz. Gel buyur. Yanıkhan köyünden misin sen? Evet teyze. Burası serinmiş. Bizim çadırlarımız kıldandır. Sıcağı geçirmez. Hayırdır yavrum? Ne işin var obamızda? Sizlere üzüm satmaya gelmiştim. Kız Halil'le mi kalkıştın bu işe? Senin anan, baban, ağan, kimin kimsen yok mudur? Babam iki yıl önce kuyuya düşüp öldü. Geçen yılda anam hastalandı. O da öldü. Bir kız kardeşim var onunla yaşarım. Ekmeğimizi bağımızdan bahçemizden yetiştirdiklerimizi satarak çıkartıyorum. İki kız başınıza yaşamanız zor olmuyor mu? Kolay değil tabii ama Allah razı olsun. Köyde iyi insanlar var. Yalnız bırakmıyorlar bizi. İhtiyaçlarımıza yardım ediyorlar. Vah güzel kızım. Hem çok genç hem de çok güzel misin? Cisim güzelliğini neyleyim teyze? Önemli olan baht güzelliği. Anam babam olsaydı ben şimdi buraya eşek sırtında üzüm satmaya gelir miydim? Ne edeceksin kızım? Allah'ın takdiri. Adı ne senin? Fadime. Benimki de Hatice. Ama obada herkes ana der bana. Dur sana soğuk bir ayran vereyim. E, zahmet etmeseydin. Ne zahmeti? Hazır yayığın içinde. Bizim ayranımızı her yerde bulamazsın. Çok lezzetlidir. Al buyur. Soğuk soğuk iç. Aa, hakikaten güzelmiş. Ellerine sağlık Hatice Ana. Afiyet olsun kızım. Yörük olduğunuzu biliyorum da... ...siz kimlerdensiniz? Bize groba geçerleri denir. Oğlum Rahim de... ...aşiretin beyidir. Ya aşiret beyi öyle mi? Evet ya. E, kocan yok mudur ana? Yok. Birkaç yıl önce vefat etti. Hı. Oğlun şimdi nerededir? Akşam için avlanmaya gitmişti obanın erleriyle. Hani ise gelir. Sizin işiniz de zor bir Hatice ana. Hiç belli bir yurdunuz yok. Her daim bir yerlere göçüp duruyorsunuz. Eee eh, bu da bizim alın yazımız yavrum. Ama biz halimizden şikayetçi değiliz çok şükür. Memleketin her yeri bizim yurdumuz. Bugün burada yarın başka bir yerde. Değişik değişik insanlar görüyoruz tanıyoruz. <gülüyor> İlk defa bir yörük çadırı görüyorum. Ne kadar güzelmiş. İçinde her şey var. Dayalı döşeli konak gibi. Öyledir. Gördüğün her şeyi biz kendimiz yaptık. Halılar, kilimler, yorganlar hep elimizden çıkmıştır. <gülüyor> ne güzel. İnsanın el emeği, göz nuru değerli oluyor. Öyledir ya. Misal. ...senin getirdiğin şu güzel üzümlerin yetiştiği... ...asmada da senin emeğin yok mu? Dibini kazmıyor musun? Sulamıyor musun? Kazmam mı sulamam mı? A Obanıza birileri geldi galiba. Yabancı değil. Ava gidenler avdan dönmüştür. Oğlun da gelmiştir. Ben gideyim Hatice ana. Dur. Acele ne kızım. Üzümlerine bakmadık da... Ben geldim ana Şu keklikleri al da akşama güzel Şey Misafirin ne olduğunu bilmiyordum Hak misafiri Yanıkan köyünden Fatime hmm. Buraya üzüm satmaya gelmiş Öyle mi hoş geldiniz Hoş bulduk Kendi güzel ama bahtı kara birisi Babası kuyuya düşüp ölmüş Bir yıl sonra da anası ölmüş Başınız sağ olsun Sağ olun Dostlar sağ olsun Koca köyde bir kız kardeşiyle birlikte yaşıyormuş. Allah yardımcısı olsun. Amin. Oğlum... ...Fadime kızım onca yoldan buraya üzüm satmak için gelmiş. Hmm. Kızcağızı boş çevirmeyelim. Alıverelim getirdiklerini. Tabii alalım ana. Hmm, hem de en sevdiğim siyah üzümle. Kaç okko üzüm var burada? Bilmem. Tartılmadı ki. On okka saysak nasıl olur? Olmaz sepet üzüm hiç on okka çeker mi? Hak geçer sonra. Bizim okkamız terazimiz yoktur. Bizde el ölçü göz terazidir. Benim gözüm on okka kadar tuttu. Eksiği artısı varsa birbirimize helal ederiz. Ne dersin? Siz nasıl münasip görürseniz. Buyur parasını. Hayrını gör. Bereket versin. Senin üzümlerin çok iyi. Yine getir yine alırım. Bir sepetlik daha var. Onu da bayram sonu getiririm. Tamam bayram sonu getir. Ben gideyim artık Hatice ne. Otursaydın. Çay yapardım kızım. Yok gideyim. Kız kardeşim evde yalnız meraklanır. Peki kızım. Ne zaman istersen gel. Seni çok sevdim. <gülüyor> bayram sonu üzüm getireceğim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle kızım. Ne güzel kızmış değil mi ana? Ya. Çok güzel be kız. Hiç böyle güzelini denk gelmemiştim. Kaşları, gözleri bizim yörük kızlarına hiç benzemiyor. Ne o? Göygıza aklına mı çeldi yoksa? Çelmez mi ana? Hiç böyle güzelini görmemiştim. Hiç eve setme. Ben seni dayının kızıyla evlendireceğim. O da nereden çıktı durup dururken? Durup dururken çıkmadı. Goca adam oldun. Goca aşiret beyisin. Bey dediğin evli, çocuklu olmalıdır. Hele sabret biraz. İnşallah o da olur. Ben onu bunu bilmem. Yengelle konuştum. O da kızının seninle evlenmesini münasip gördü. Nerede kaldın baba merak ettim seni. Hatice Ana ile lafa dalmışım abam. Hatice Ana da kim? Yörük Bey'in anası. Üzümlerin hepsini onlar satın aldı. Hem de bir dolu para verdiler. Vay! Bana bayramlık alcağım. Alcam tabii. <gülüyor> Yörük Bey çok para verdi dedim ya. Ne biçim bir adam ki bu Yörük Bey? E, uzun boylu, yakışıklı biri. Halil ağamızdan daha mı yakışıklı? Hayır değil. Halil ağa daha yakışıklı. Bir daha gidecek misin Yörük obasına? Bayramdan sonra gideceğim. Bey üzüm istedi. Ben de bir sepet daha var dedim. <gülüyor> Niye gidiyorsun oğul Köye kadar gideceğim ana Niye Ne işin var ki köyde Buralara kadar gelmişken bir görüp geziyim dedim Oğlum Biliyorsun hayvanlarımız kendine zarar veriyor diye Köylüler bizleri sevmez Seni görüp laf edebilirler kavga çıkartırlar Neden laf etsinler ki Onlar her gün obamıza gelip meyve buğday satmıyor mu Bizim onlara zararımız değil Yararımız dokunuyor Sen yine de tedbirli ol oğlum İşini çabuk gör ve gel. Tamam ana, merak etme. Hadi aslanım. Ben senin neden köye gittiğini bilmiyor mu sanki? Ah, üzümcü kızı görmeye gitti. Anlaşılan muruldu kızla. Ama nafile. Aşiretin dışından kız giremez obamıza. Ben dayısının kızını alacağım ona. Anasıyla konuştum bile. Şu at ki adam? O adam değil mi? Ya ha, evet, Bey. Niye gelmiş ki köyümüze? Ne alışveriş edecektir herhalde. Ya yapacak. Onların ne ihtiyacı varsa bizim köye hep obalarına götürüyor. Başka bir iş için gelmiş olmalı. Sana ne ne için geldiyse gelmiş. Kendine jandarmı baş yetkilisi mi sandın ya? Öyle her şeyi boş kesme muhtar. Köyde bekar kız çok. ...ya bunlardan biri için dolanıp duruyorsa burada? <gülüyor> Kendinize gelince laf yok. Başkası olunca hemen namus meselesi yaparsınız. Ya öyle bile olsa sana ne? Güpegündüz kız kaçıracak değil ya. İşte Fadime. Bahçede odun kırıyor. Ne kadar güzel kız... Bunun gibisi dururken anam beni dayı kızımla evlendirmek istiyor. Dayımın kızını ne yapayım sevmiyorum ki onu. Ben Fadime'ye aşık oldum. Merhaba. Bir şey mi Ne? Ha? Sen de kimsin? Fadime'nin kız kardeşiyim. Neden bizim eve bakıyorsun? Ben de. Ben yok canım. Niye bakacağım? Sana öyle gelmiş. O zaman neden burada duruyorsun? Şey için. Atımın nalı düşmüştü de ona bakıyordum. Sana, sana, bakıyor Kimmiş Dur geliyorum sana, sana, sana, Şey ben Ben köye inmiştim de Alışveriş için e, Geçerken atımın sana, düştü Demek burada oturuyorsunuz Evet e, Bize sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, Kusura bakmazsanız biz eve gidelim sana, sana, ...aceliniz mi var konuşuyorduk? Burada evli olmayan bir kızın yabancılarla konuşması... ...hoş karşılanmaz. Sonra laf ederler. Kusura kalmayın. Hadi Zeliha. Bayramdan sonra üzüm getirmeye söz vermiştin ha unutma. Unutmam. Erhan Hanım ne dersen de ben bu kızla evleneceğim. Aşık oldum Vadime'ye. Aşık oldum. Boş Beşik Adlı Oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.